Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil e ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Amma ba'd. En son geçen dersimizde sahih hadiste bulunması gereken şartları anlattık ve sahih bir hadisin sahih olabilmesi için dedik kendisinde beş tane şartı bulundurması gereklidir dedik. Daha sonra dedi ki bir hadis <gülüyor> bu konuyu bitirdikten sonra dedi ki say hadise taalluk eden bazı meseleler vardır. Say hadise taalluk eden bazı meseleler vardır. Bunlar mühim meselelerdir. Lakin bizim kitabımızda mevcut değildir. Yani bizim şu anda okuduğumuz, hafız ettiğimiz kitabımız olan Beykuniye'de mevcut değildir. Sebebi ise bunun muhtasar bir metin olduğunu, muhtasar bir nazım olduğunu söyledik. Ve dedi ki birinci mesele sayh hadisle amel etmenin hükmü. İkinci meselemiz ise say hadis ile say hadisin kısımlarıdır. Dedik, say hadise taalluk eden iki tane meseleyi geçen dersimizde son olarak zikrettik. Bugünkü dersimizde inşallah Sahih hadise taalluk eden üçüncü mesele. Yani sahih hadisle alakalı olan üçüncü meseleye geçeceğiz. O da nedir? O da şudur. Sahih hadisin mazanlığı nedir? Yani biz, diyelim ki dersimizde şunu öğrendik. Sahih hadisle amel etmek vaciptir. Peki şöyle bir soru sorulsa bize. Bu kendisiyle amel edilmenin vacip olduğu sahih hadisleri biz nerelerde bulacağız? Bu hangi kitaplarda mevcuttur diye bir soru sorulsa bu, şu an anlatacağımız konu bu sorunun cevabıdır. Say hadisin mazanlığı nedir? Yani bulunması zannedilen bulunması umulan yerler nerelerdir? Şimdi birinci olarak say hadisle alakalı şunu söyleyebiliriz: sahih kitap e, hadis kitapları iki kısma ayrılır. Hadis kitapları iki kısma ayrılır. Tabi bu iki kısma ayrılır dediğimiz sahat ve diğer hadisleri barındırma yönünde yani sahih hasen Hasan ve zayıf hadisleri barındırma yönünden sahih hadisler iki kısma ayrılır. Estağfurullah sahih Hasan ve zayıf hadisleri barındırma yönünden hadis kitapları iki kısma ayrılır. Birinci kısım hadis kitapları sadece sahih hadisleri kendinde bulunduran ve sadece sahih hadisleri e, rivayet etmeyi iltizam eden kitaplar. İkinci kitaplar ise hem sahih hadisleri, hem hasen hadisleri, hem de zayıf hadisleri içinde bulundurabilen kitaplar. Birinci kısım kitaba örnek hangisidir mesela İmam Bukhari ve Müslümün sahihdir. Öyle değil mi? Hem kendileri sadece sahih olanı kitaplarına dahil edeceklerine dair. E, şart koşmuşlardır. Hem de bu fende alim olan hadisçiler, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisleri inceleyince hadislerinin hepsinin sahih olduğuna hükmetmişlerdir. Böyle olunca da bu birinci saymış olduğumuz kısma İmam Bukhari ve Müslim'in sahihi birinci dereceden giren kitaplardır. İkinci derecede olan kitaplar ise yani hem sahih hem haseni hem zayıfi içinde bulunduran kitaplar. Bunun dışında kalan kitaplardır. Öyle mi? Mesela bir Süneni Ebi Davud gibi, bir İmam Tirmizi'nin Süneni gibi, bir İmam Nesai'nin Süneni gibi, bir e, i̇bn Mace'nin e, kitabı gibi mesela, bir İmam Ahmet'in Müsnedi gibi mesela vesaire Yani bu kitaplarda çoğunlukla çoğunlukla hadisler sahihtir. ama bunlarda Hasan hadis de daha çoğunluktadır ve zayıf hadis de bunların içerisinde mevcuttur ama İmam Buhari ve müslümü sahihi ise e, bu kitaplar sadece sahih olan kitaplardır. Bir de mesela biz de, ne dedik? Şu bölümü iyice anlayalım. Dedi ki hadis hadis sıhhat ve ret yönünden üç kısma ayrılır. Değil mi? Sahih, hasen ve zayıf hadis. Bu hadisleri içinde içinde barındırma yönünden hadis kitapları da iki kısma ayrılır. Sadece sahihi içinde bulunduran Üç, üç kısmı da içinde ne yapan, üç kısmı da içinde bulunduran kitaplar. Yani sayhi, haseni, zayıfı içinde bulunduran kitaplar. Dedik birinci kısma kim giriyor? Birinci kısma İmam Bukhari ve Müslüm giriyor. İmam ve Bukhari ve Müslüm'ün dışında kitabına sadece sayih hadisleri alacağını söyleyen veyahut da kitabının sadece sayih hadisleri ihtiva ettiğini söyleyen alimler olmuştur. Lakin alimler yani bu fende alim olanlar, onların bu iddiasını araştırdıktan sonra kitaplarında zayıf hadislerin olduğunu görünce ondan dolayı biz bunları birinci sınıftan zikretmedik. Yani şu demek değildir. Hani biz dedik ya 1. İmam Bukhari ve Müslüm sadece sahih hadisi rivayet edeceklerini söylemişler. 2. Bu fende alim olan insanlar bu kitapları araştırmışlar, tefahus etmişler bakmışlar ki gerçekten bu kitaplarda bulunan hadisler sahihtir. Mesela aynı iddia aynı iddia İmam Hakim tarafından da öne sürülmüştür. Yani İmam Hakim'in müstedeleyi İmam Hakim'e göre, Hakim'in neyse buraya göre bu Rahimahullah bu kitapta bulunan bütün hadisler İmam Bukhar ve Müslim'in şartı üzeri olan hadislerdir. Yani Bukhar ve Müslim'deki hadis ne kadar sahihse onun kitabındaki de o kadar sahihtir. Ama biz ne demiştik? Demiştik alimler bu kitabı araştırdığı zaman içinde mevzu hadis dahi olduğunu görmüşlerdir. Mevzu hadis Hakkeza İbn Huzeymen'in sahihi, Hakkeza İbn Hibba'nın sahihi hakimin müstedrekinden hal olarak daha iyidir. Ama onların içinde de ne vardır? Onların içinde de alimlerin kabul etmediği rivayetler vaki olmuştur. Ondan dolayı o zaman biz diyeceğiz ki sahih hadisin e, mazanı her kitap olabilir. Yani sahih hadisi rivayet edeceğini söyleyen her kitapta e, sahih hadis bulunabilir. Lakin e, ümmetin telakkiyle kabul etmiş olduğu ve kesin hadisleri sahihtir demiş oldukları kitap İmam Bukhari'nin sahihi ve İmam Müslüm'ün nedir? İmam Müslümün sayhedir. Şimdi İmam Buhari ve Müslümün sayhi ile alakalı aslında konuşulması gerekir. Neden? Çünkü ehli sünnet alimleri bu iki kitabın, bu iki kitabın dinde Allah Azze kitabından sonra en sayih kitap olduğunu beyan etmişlerdir ve ondan dolayı tarih boyunca da. Müslümanların yanında en sağlam kaynak olarak Bukhari ve Müslüm kabul edilmiştir. Lakin son dönemlerde bazıları özellikle bu iki kitapta şüphe oluşturmak, insanları bu iki kitaptan uzaklaştırmak, hatta çok haddini aşıp neredeyse bu iki kitapta bulunan hadislerin yüzde doksan uydurma olduğunu söyleyecek kadar ileri gidenler de olmuş. Şimdi mesela diyelim İmam Bukhari ve Müslüm'ün ümmetteki mekanı nedir? Yani önce birinci meselemiz. Bukhari ve Müslüm'ün sayhi, sahih hadisin mazanlıdır. Bu bizim birinci meselemiz. Tamam İkinci meselemiz ilk mücerret sadece sahih kitapları araya toplayan iki kitaptır. Bu da İmam Bukhari ve Müslüm'ün kitabına taalluk eden ikinci meseledir. Tamam Sadece ilk defa sadece sahih hadisleri bir araya toplamak için yazılmış olan iki kitaptır. Zaten İmam Müslüm İmam Bukhari'nin neydir? İmam Bukhari'nin öğrencisidir. İmam Müslüm, İmam Bukhari'nin öğrencisidir. İmam Nebevi diyor ki Allah Azze ve Celle'nin kitabından sonra en sahih iki kitap Bukhari ve Müslüm'dür. Ümmet bu konuda ittifak etmiş ve bu iki kitabı telakki ile kabul etmiştir. Yani bu iki kitabı komple ümmet ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Hakeza İbn-i Salah diyor ki sahihte İlk mücerred kitap, yani bu ne demektir? İlk defa sadece sahih hadisleri bir araya toplayan kitap İmam Bukhari'ye aittir. Ondan sonra ondan ilim almasıyla beraber İmam Müslüm'dür. Yani ikinci sırada sadece sahih hadisleri toplayan bu defa İmam Müslüm'dür. Ve kitapları Allah'ın kitabından sonra en sahih iki kitaptır. İmam Bukhari ve Müslüm'ün kitapları Allah'ın kitabından sonra en sahih iki kitaptır. İmam Zahebi diyor ki, Buhari Allah'ın kitabından sonra en sahih olan kitaptır. Mesela İmam Şevkani diyor ki Neylül-Evtar'da, Neylül Bil ki bu iki kitaptan birinde varit olan hadisi araştırmayız. Onunla amel ederiz, onunla amel etmek gereklidir. Sebebi ise ümmetin bu iki kitabı telakki ile kabul edilir. Eğer alimlerin bu konuda tabi alim derken hadis ilminde alim olanların bu konudaki sözlerini zikretmeye kalkarsak liste uzar da uzar. Liste uzar da uzar. Ondan dolayı özellikle ismi meşhur olan alimler mesela hakaize bunlara Hafız İbn Hacer'i de isim olarak ekleyebiliriz. Yani ümmetin Buhari ve Müslim'deki hadislerle ameli vacip gördüğü ve telakkiyle kabul ettiği hakaize buna İmam Suyuti'yi de ekleyebiliriz. İraqi Şimdi burada e, özellikle beyan etmemiz gereken mesele şudur. Yani bunları niye zikrettik? Bukhari ve Müslüm'ün ümmetin yanındaki yeri anlaşılsın diye. Ne kadar değerli iki kitap olduğu, alimlerin ne kadar değer verdiği anlaşılsın diye. Şimdi burada şöyle bir iddia var. Birileri ehli sünnetin kendi itikadi ve fıkhi metodunu insanlara benimsetebilmesi için, yani bunu insanlardan muhkemleştirebilmesi için Bukhari ve Müslim'i biraz abarttığını, Bukhari ve Müslim'i ön plana çıkardığını ve onlar üzerinde araştırma yapılmasın, yani kimse onların hadislerini incelemesin, o kadar net herkesin yanında kabul edilir, kitap olsun diye işte bu icmaları, bu ittifakları iddia, iddia etmişlerdir, öne sürmüşlerdir diye ehl-i sünnete yöneltilen bir eleştiri var eleştirinin içeriği anlaşılmıştır değil mi? Yani ehli sünnet kendi itikadi fıkhî menhecini e, insanlara kabul ettirip tartışılmaz bir hale getirebilmek için İmam Bukhari ve Müslüm'ü öne sürmüş ve öyle icmalar, öyle ittifaklar nakletmiş ki ta ki birileri gelip bu kitap hakkında konuşamasın veyahut da bu kitabı araştıramasın diye. Tabi bu iddia ilmi e, dayanaktan hiçbir şekilde nasibini almamıştır. Yani bu iddianın sahipleri ilmi bir dayanaktan hiçbir şekilde nasiplerini almamışlardır. Çünkü ehl-i sünnetin bizzat kendi alimleri Buhari ve Müslüm'ün hadisleri üzerine konuşmuşlar. Bukhari ve Müslüm'ü bazı hadislerinde eleştirmişler. Buhari Müslim'in rivayet ettiği bazı ravileri eleştirmişler. Buhari Müslüm'e ait olan bazı senetleri eleştirmişler vesaire. Yani ehl-i sünnet Buhari ve Müslüm'ü tartışmasız, veyahut da hiç kimse onların kitabına dokunmasın, hiç kimse onların kitabını araştırmasın diye kesinlikle böyle bir şey ee, bu sebepten dolayı bunu yapmamışlardır. Bilakis eli Sünnet İmam Buhari'nin ve Müslüm'ün kitabını e, araştırmışlardır. Senetlerini, hadislerini vesaire yöneltilen eleştirilerin de e, haksız olduğunu, e, gereksiz olduğunu fark etmiş ve araştırmadan sonra Bukhari ve Müslüm'ün iddiasının doğru olduğunu Sadece kitaplarına sahih hadisleri dahil ettiklerini e, söylemişlerdir. Yoksa bu bazılarının hadisleri devreden çıkarıp şimdi hadisleri devreden çıkarmak dediğimizde kelime olarak çok basittir. Hadisleri devreden çıkarmak. Öyle mi? Lakin mana itibariyle veyahut da işlev itibariyle çok büyük bir meseledir. Çünkü siz hadisleri devreden çıkardığınız zaman Allah'ın kitabı sizin elinizde oyuncak haline gelir. Niye? Çünkü Allah Kitabı açıklama görevini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir, öyle değil mi? Resulullah da bunları nasıl açıklamıştır? Sözü ve fiiliyle açıklamıştır. Söylediği bazı sözler, ayetler indikten sonra yaptığı bazı fiillerle araştırmıştır. Peki bu sözleri ve fiilleri bize ne ulaştırmıştır? Nasıl bizim elimize ulaşmış? Hadis kitapları sayesinde ulaşmış, öyle değil mi? Ha, i̇şte siz hadisleri aradan çıkardığınız zaman ne olmuş oluyor? Kur'an-ı Kerim sizin elinizde oyuncak haline geliyor. Çünkü açıklamasından soyutladığınız için siz dilediğiniz gibi onu açıklıyorsunuz. Veya siz açıklamak istediğiniz gibi o kitabı açıklamaya başlıyorsunuz. Tabi burada şunu da söyleyelim. Bu konuda özellikle eleştirilerin Bukhari ve Müslüme yönlendirilmesi veya asrımızın zındıklarının İmam Bukhari ve Müslümü sürekli ağızlarına alıp ağızlarında onların ismini zikretmesi şundan dolayıdır. Çünkü e, ümmetin yanında en kaliteli İlmi yönden en değerli olan iki kitap, bu iki kitaptır. Şayet bu iki kitapta şek ve şüphe oluşturabilirlerse, şayet bu iki kitapta insanların kafasında bazı problemler, şüpheler oluşturabilirlerse, zaten hadis ilmini yerle bir edeceklerini onlar da çok iyi biliyorlar. Ondan dolayı özellikle ilim talebesinin, mesela ilerleyen aşamalarda, bunu hani zihnimizin bir yerine yazalım. Buhari ve Müslüm'ün sayhini iyi bilmesi, İmam Bukhari ve Müslüm'ün sayhine yöneltilen eleştiriler, Ehl-i Sünnet'in bunlara verdiği cevabı iyi bilmesi gerekir. Çünkü İslam düşmanları veyahut da hadis düşmanları ki aynı şeydir zaten İslam düşmanlığıyla, bu iki kitabı şüphe oluşturup bu iki kitabı eleştirdiklerinde zaten hadis ilmine en büyük darbeyi, en büyük zararı vereceklerini bildiklerinden dolayı sürekli bu iki kitapla uğraşmaktadırlar. Tabii Allah hamdolsun, ehli sünnet alimlerinin bunlara vermiş olduğu çok mükemmel cevaplar, çok ilmi kitaplar da mevcuttur. Evet. Biz dedik ki, İmam Bukhari ve Müslümün ümmetin yanındaki mekanı. O zaman nedir özetleyecek olursak, İmam Bukhari ve Müslümü ümmet telakki ile kabul etmiş, o ikisinde varit olan bir hadisi. Hadis talebesinin hiç araştırmaya tabi tutmadan kendisiyle amel edebileceğini söylemişlerdir. Bunun da dayanağı nedir? Bunun da dayanağı araştırmadır. Bunun da dayanakı araştırmadır. Peki burada ikinci İmam Bukhari ve Müslim'in sayhiyle ilgili soracağımız bir arada cümle olarak da geçti: Sadece kitaplarına sayh olanı almayı şart koşup iltizam etmişler midir? Yoksa bunun böyle olduğunu onlardan sonra gelen alimler mi söylemiştir? Yani bu ne demekten Hani İmam Bukhari ve Müslüm bu kitabı yazdıkları zaman biz sadece bu kitaba sahip hadisleri alacağız diye vaatte bulunmuşlar mıdır? Yoksa onlar normal kendilerince sahip olan hadisleri topladılar da sonradan gelenler hiç zayıf olmadan hepsinin sahip olduğunu mu söyledi diye bir soru sorulduğunda alimler bu konuda farklı farklı görüşler, farklı farklı tevcihlerde bulunmuşlar. Ama sahip olan bunların içerisinde İmam Bukhari'nin de İmam Müslüm'ün de var olan hadislerin içinden en sahih hadislerle bu kitapları oluşturduklarını e, oluşturdukları yönündedir. Çünkü İmam Buhari diyor ki: "Ma adkeltu fi kitabiyal jami'a illa ma sahha ve teraktu min as-sıhahi mahafet Ma adkeltu fi kitabiyal jami'a ben Cami kitabımı dahil etmedim illa ma saha. Ancak sayıh olanları dahil ettim. وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مَخَافَةَ الطُّولِ Ve ben uzun olma korkusundan dolayı bazı sayıh hadisleri de terk ettim. Hakeza İmam-ı Müslim diyor ki "leyse كُلُّ şeyin indi صَحِيْحٌ Benim yanımda olan her şey e, sayıh değildir. Yok, eksik oldu. Tamamlayalım inşallah. i̇mam Müslim diyor ki "leyse لَيْسَ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُهَا هُنَ Yani benim yanımda her sahih olanı ben buraya koymadım. وَإِنَّمَا وَضَعْتُ ma أَجْمَعُ alayhi. Ben ancak sıhhatine icma ettiklerini bu kitabıma koydum. Yani mesela benim kitabımda diyelim yaklaşık 6000 bin tane yedi bin tane hadis mi var? Ben bunların hepsi bu koydukların ben, hepsi benim yanımda var olan sayıh hadisler değildir. Yani bunların dışında da benim yanımda sayıh hadisler vardır. Lakin ben üzerinde icma edilenleri bu kitaba koydum. Demek ki İmam Bukhari de, İmam Müslüm de ancak kendi yanlarında e, sayıh olan rivayetleri bu kitaba koyduklarını beyan etmişlerdir. Şimdi şurada şöyle bir soru geliyor. Mesela bu e, soru da gerçekten iki üç yönden önemlidir. Bunların birincisi sorumuz şu. Bu iki kitaptan hangisi daha sahih, hangisi alimlerin yanında daha muhteberdir? Yani şimdi iki tane kitap da Allah'ın kitabından sonra en sahih kitaptır. Ümmet bunları telakkiyle kabul etmiş, tamam güzel. Ama bunların içinden birinin diğerine tercih edilmesi gibi bir şey söz konusu mudur? Yani mesela örnek verelim. Ee, diyelim ki bir hadis talebesi hadis ezberlemek istiyor değil mi? Bir kitaptan başlayacak yani ya Bukhara'dan ya Müslim'den başlayacak hangisi daha efdaldir bunu merak ediyor. Hangisi daha efdalse mesela onu ezberlemek ister belki. Veyahut da diyelim ki İmam Bukhari ve Müslüm'ün sayhilerinde bulunan iki hadis birbiriyle şey arz etti. Zıtmış gibi göründü. Biz bunların arasını cem edemedik. Biz bunların arasını cem edemedik. Tercih yapmak zorunda kaldık. Hangisini tercih edeceğiz? Öyle mi? Çünkü İmam Bukhari ve İmam Müslüm İkisi eşit olsa eğer iki hadisle de ameli terk edip umumi hadislere gideceğiz. Değil mi? Çünkü biz ne demiştik? Demiştik ki eğer iki tane sayı hadis birbirine zıt görünse arasını cem ederiz. Arasını cem edemedik mi? Bu defa bakarız arada nesk ihtimali belli midir? Nesk ihtimali belli değilse bu defa neye bakarız dedik? Bu defa bakarız bunları biz tercih yapabiliyor muyuz? Öyle değil mi? Tercih dedik de çok yönü vardır. Yani tercih birçok yönlü tercih yapılabilir. Tercih de yapamazsak sonra ne gelir? Sonra tavakkuf gelir. Yani iki tane delili de bırakırız. Başka delillere yöneliriz. O konu hakkında umumiyet ifade eden delillere yöneliriz. Tamam? İki delili de kenara bırakırız, tavakkuf ederiz onlarla amel. O o meselede o iki delille amel etmeyiz. Güzel. E şimdi mesela diyelim ki bu iki hadis biri İmam Buhari'de, biri İmam Müslim'de karşı karşıya geldi. Cem yapamadık, nesk şeyi yok, tercih yapacağız. Öyle mi? Bukhari ve Müslim ikisi de eşittir dersek bu iki hadisi de bir kenara bırakıp başka yere gitmemiz lazım. Çünkü tercih olmaz. Ama biri diğerinden efdaldir dersek, öyle mi? Biri diğerinden efdaldir dersek o zaman nedir? O zaman e, efdaldir dediğimizi elbette ki ne yapacağız? Tercih edeceğiz. Sadece tabi bu tercih metotlarından bir tanesidir ha. Yoksa örnek anlaşılsın diye söyledim. Yani İmam Bukhari'de ve Müslim'de de olsa biri diğerinden efdaldir de desek başka tercih metotları da işletilebilir. Sadece bu konudaki örnek anlaşılsın yani konunun ehemmiyeti anlaşılsın diye. Çünkü çoğu talebe maalesef şöyle bir sıkıntı var. Hepimizin yaşadığı bir sorun bu. Kendisine ders anlatılırken anlatılan konunun önemi ve arka planı veya ileride onun ne işine yarayacağı veya ilmi hayatında pratik olarak ondan nasıl istifade edeceği, kendisine anlatılmadığı zaman çoğu bilgiyi önemsemiyor. Yani hatta mesela çoğu e, cehaleti kuvvetli olanlara göre ilmi kitaplar diye bilinen kitaplarda yazılan çoğu şeyin insanın ne dünyasına ne de ahiretine faydası olmayan şeylerdir mesela. Bu kadar cüretkar da bulunacak insanlar dahi var. E, oysa biz biliyoruz ki bizim selefimiz ancak dine ve ahiretine faydalı olan şeylerle iştigal etmişler. Öyle mi? Böyle bir tarihimiz var. Peki biz eğer böyleyse bu insanlar neden bu meselelerle uğraşmışlar? Demek ki bunların mutlaka pratikte bir faydası vardır. Dine, ahirete hizmet eden bir yönü vardır. Ondan dolayı bunları zikredilmesindeki yani bunları zikretmemizdeki faide budur. Ta ki bilginin önemi ve ehemmiyeti anlaşılsın. Bu bir. İkinci mesele ise Talebe kafasında mesela bu meseleyi anlattığımız zaman bununla beraber neyi de öğrenmiş oluyor? ha? Bir konuda birçok tercih metodu varmış diyor mesela. Ve buna karşı içinde bir şevk oluşur. Veya neyi araştırması gerektiğini gerektir, gerek neyi araştırması gerekiyor? En azından talebe bunu yapar? En azından talebe bunu bilir. Cumhur ulemaya göre İmam Bukhari'nin sahihi İmam Müslüm'ün sahihinden daha efdaldir. Cumhur ulemaya göre İmam Bukhari'nin sahihi, İmam Müslüm'ün sahihinden daha efdaldir. Hatta müteahhitin ulemanın yanında kabul gören ve tartışmasız görüş de budur. Yani daha önceleri bu görüş tartışılmış ama daha sonra neredeyse, yani kesin demiyorum, neredeyse bu fenin alimleri arasında ittifak olmuş ki İmam Bukhari, İmam Müslim'den daha efdaldir. Niye? Peki hangi yönle İmam Bukhari, İmam Müslüm'e tercih etmişler? Şundan dolayı, demişler ki mesela rical olarak, rical kimdi? Hadise bize ulaştıran senetteki kişilerdi değil mi? He. Demişler İmam Bukhari'nin infirat ettiği 430 tane raviden 30'u üzerinde konuşulmuş. İmam Müslüm'ün infirat ettiği 620 tane ravinin içinden 160 kişi üzerinde konuşulmuş. Şimdi bunu açalım ne demek? Şimdi İmam Bukhari ve Müslim, dedik Müslim, Bukhari'nin neyi öğrencisi? Aynı dönemde yaşamışlar. Öyle değil mi? Öyleyse, kendilerinden hadis rivayet ettikleri insanlar da yaklaşık olarak aynı olma ihtimali yüksektir. Değil mi? Çünkü o dönemde herkesin hadis aldığı şeyhler aynı bölgede ve aynı yerde yaşadıkları için yakındır. Ve aynı kişilerden rivayet ettikleri var. Ayrıca, her birinin hadis toplamak için yaptığı rehleler var. Yani geziler var ve bu gezilerden karşılaştıkları farklı hadis imamları var ve bunların yollarından hadis rivayet etmişler. Buradan ne sonuç çıkar? Buradan şu çıkar. O zaman İmam Bukhari ve Müslüm'ün ortak kendisinden rivayet ettiği adamlar var. Her birinin kendisine has olan adamları var. Bu da nerede oluşmuş genelde? Geneli söylüyoruz. Rehlelerde yani farklı yerleri gezmelerinden oluşmuş. Demek İmam Buh Müslüm'ün İmam Bukhari 430 tane raviden, küsur raviden infirat etmiş. Yani onlardan Müslüm'ün dışında sadece o rivayet etmiş. Ve bunların içinden yaklaşık konuşulan kişi sayısı 30. Yani alimler dedi ki hani bazı el alimleri İmam Bukhari ve Müslüm'e de eleştiriyor, yönetmişler. Tamam? Ee, 30 tane ama İmam Müslüm'ün 620 tane infirat ettiği ravi var, yani tek kaldığı ravi var. 160 tanesinde konuşulmuş. E burada ne sonuç çıkar? otomatikmen İmam Buhari'nin ricali yani kendisinden hadis rivayet ettikleri İmam Müslim'in ricalinden daha kuvvetlidir. Çünkü eleştiren eleştirilen sayısı İmam Müslim'inkinden daha azdır. Tamam? 2. Bu eleştirilenler var ya. Bu eleştirilenler. İmam Bukhari bu eleştirilenlerden çokça hadis rivayet etmez. Ama İmam Müslüm eder. Yani mesela diyelim bu 430 küsürün içine eleştirilenler var ya. İmam Bukhari elinden geldiği kadar bunlardan hadis takrir etmez. Yani bunların içinde olduğu senetten çokça rivayet etmez. Farklı senetlere yönelir. Ama İmam Müslüm'ün durumu bu değildir. Öyleyse senedi eleştirilmiş hadis sayısı İmam Bukhari'de otomatikmen daha azdır. Öyle mi? İmam Bukhari'nin eleştirilen, yani bu eleştirilen kişiler var ya, çoğu İmam Bukhari'nin şeyhleridir. Müslüm'ün ise değildir. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek, mesela diyelim ki burada üç kişilik bir hadis rivayet senedi düşünelim örneğin. Dedi ki, Malik Nafi'e'den, nafi İbni Ömer'den. Değil mi? Daha da uzattık, beşe çıkardık. Dedi ki, İmam Ahmet, İmam, İmam Şafii'den, Şafii Malik'ten, Malik, Nafi'e'den, nafi İbni Ömer'den. İmam Ahmet kimden rivayet ediyor? İmam Şafii'den. İmam Şafii, İmam Ahmet'in neyidir? Şeyhidir. Niye? Çünkü bizzat onu görmüş, bizzat ondan elim almıştır. İmam Şafi kimden rivayeti? İmam Malik'ten. İmam Malik, İmam Ahmet'in şeyhi olur mu? Olmaz değil mi? İmam Malik kimin şeyhi olur? İmam Şafii'nin şeyhi olur. Niye? Çünkü bizzat İmam Şafii ondan almıştır. Peki e, İmam Malik kimden almışlar? Nafi'den. nafi İmam Şafii'nin veya Ahmet'in şeyhi olur mu? Olmaz. Sadece İmam Malik'in şeyhidir tamam Yani bizzat kendinden aldığınız hadisi duyduğunuz, işittiğiniz veya yazdığınız kişi sizin neyinizdir? Sizin şeyhinizdir. Ama onun üstü sizin şeyhiniz değildir. İşte bu eleştirilenlerin çoğu İmam Buhari'nin bizzat şeyhleridir. İmam Müslümün ise değildir. Yani senedin biraz daha üst tabakalarındandır genelde eleştirilenler. Genelde. E şimdi diyeceksiniz bunun İmam Buhari'ye kattığı meziyet nedir? Şudur. İmam Bukhari bizzat gördüğü insan eleştirilmiştir. Öyle değil mi? İmam Bukhari onun halini onu eleştirilenlerden çok daha iyi bilir. Şimdi diyelim ki biri sizin şeyhinizi eleştiriyor mesela. Hadis kendisine hadis aldığınız şeyhinizi eleştiriyor. Eleştiren misin şeyhinizi daha iyi bilir? Yoksa siz mi kendi şeyhinizi daha iyi bilirsiniz? Siz, siz daha iyi bildiğiniz için cerh ve de sizin sözünüz onu iyi bilmeyenlerin sözüne mukaddemdir. Yani onların önüne geçirilir. Öyle değil mi? Ha işte İmam Bukhari bu konuda genelde o 430 küsur raviden eleştirilenler genelde kimdir? İmam Bukhari'nin şeyhleridir. Onun için onun sözü onu eleştirenlerin önüne geçerli, Daha şeydir, daha öndedir. İmam Müslümün ise eleştirilenlerin çoğu şeyhi değil, üst tabakalardandır. Yani İmam Müslim'in de bizzat kendisini görmediği insanlardır. Bu da demişler Buhari'ye bir şey bir ee, ayrıcalık katar. Başka bir şey. İmam Buhari, İmam Buhari bu eleştirilenlerden usul olarak hadis rivayet etmez. İkinci veya üçüncü tabaka olarak hadis rivayet eder. İmam Müslüm ise bunlardan hem usulen hem de ikinci, üçüncü tabaka olarak hadis rivayet eder. Tamam? Şimdi önce bunu anlayalım, sonra bunu açıklayalım. Ne demektir bu? Yani önce yazalım, kaydedelim, sonra da ne yapalım? Açıklayalım. Ne demektir? Bu şu demektir. Şimdi mesela diyelim ki hadis, sayıh hadisler de kendi aralarında derece derecedir. Sayıh hadisler de kendi aralarında derece derecedir. Bunu inşallah e, ileride zaten anlatacağız. Şimdi İmam Bukhari, kendi yanında en mesela diyelim ki bir konu hakkında üç tane ayrı hadis gelmiş. Bir konu hakkında üç tane ayrı hadis gelmiş. Misal veriyorum, anlaşılsın diye. İmam Bukhari bakıyor. Bunların içinde senedi hiç eleştirilmemiş hadis hangisidir? Diyelim ki bir nolu hadistir. Bunu ilk başta rivayet ediyor, usulen. Yani babın aslını bu hadis yapıyor, tamam? Kendisi hakkında rivayet ettiği bölümün, babının Aslını bu hadis yapıyor. Sonra bakıyor biraz daha problemli olan yani mesela senedinde bir ravi hakkında konuşulmuş veya uta işte sanki lafızlarında bazı ihtilaflar varsa bunu ikinci olarak rivayet ediyor. Tamam Diğerini üçüncü olarak rivayet ediyor. İmam Müslüm ise bazen konuşulmuşları da usulen rivayet ediyor. Asıl rivayet olarak, temel rivayet olarak o konuşulmuşlardan da rivayet ediyor. Ondan dolayı bu İmam Bukhari'nin e bu konuda da İmam Müslüm'e neyi vardır? İmam Müslüm'e bir meziyeti vardır. Bu ne yönüyledir? Bu, rical yönüyle İmam Buhari'nin İmam Müslüm'den önde geldiği yerler. Tamam mı? O zaman bu genelde neye taalluk eder? Zapt ve adalete. Değil mi? Çünkü rical dediğimiz zaman aklımıza ilk ne geliyor? Zapt ve adalet geliyor. O zaman zapt ve adalet yönünden veya başka bir deyimler rical yönünden İmam Buhari İmam Müslüm'den öndedir. İki, ittisal olarak. Biz dedik sayı hadisin şartlarından bir tanesi nedir? Senedinin muttasıl olmasıdır. Senedinin muttasıl olmasıdır. İmam Bukhari ile İmam Müslüm'ün arasında çok belirgin şöyle bir fark var. Çok belirgin şöyle bir fark var. Önce bunu yazalım sonra açıklayacağız inşallah. İmam Bukhari diyor ki, Mu'an'an olan hadislerde, Mu'an'an olan hadislerde, Mu'an'an olan hadislerde, ravi'nin mutlaka, kendisinden rivayet ettiği ravi ile karşılaşmış olması gerekir. Bakın dikkat edin buna, yazalım sonra açıklayacağız. Mu'an hadislerde ravi'nin mutlaka, kendisinden hadis rivayet ettiği adamla karşılaşmış olması gerekir. Aynı çağda yaşamaları yetmez. Hem aynı çağda yaşayacaklar, hem de karşılaşacaklar. İmam Müslüm ise diyor ki, hayır. Mu'an'an hadisin ravisiyle rivayet ettiği adam aynı zamanda yaşamışlarsa birbirleriyle karşılaşmış olmaları hadisin sıhhati için şart değildir. Tamam Anlaşıldı. Ondan dolayı ittisal yönünden İmam Bukhari Müslüm'e tercih edilmiştir. Şimdi bunu açıklayacağım. Şimdi bir hadisi rivayet ederken râvi birden fazla metot kullanabilir. Mesela size şunu söyleyebilir değil mi? Örneğin diyelim ki ben ee, mesela İmam Ahmed İmam Şafii'den bir hadis sigaret ediyor Diyor ki Haddesena eşşafi'iyyü Şafii bize Söyledi ki Siz bu usluptan ne anlıyorsunuz İmam Şafii İmam Ahmed bizzat İmam Şafii'den Bunu ne yapmış duymuş Demiş ki haddesena diyor Örnek Kale eşşafi'iyyü Şafii dedi ki mesela. Siz bundan ne anlıyorsunuz Zahir olan İmam Ahmed'in onu duyduğudur Semi'atu'ş-Şafiiyye. Ben Şafii'yi işittim. Bundan ne anlıyorsunuz? İmam Ahmet, İmam Şafii işitmiştir. Öyle değil mi? He. Peki bir de şöyle dediğini düşünün. İmam Ahmed'in "Ve an Şafii" Şafii'den "Ve an mesela Malik" O da Malik'ten. Şimdi duymuş mu? Bir başkası mı ona Şafii'den, ah Şafii'den diyor çünkü sadece. Öyle mi? Mu'anen Mu'anen hadis budur. Tamam. Muan'an hadis budur. Yani ravinin bir üzerinden an diyerek rivayet etmesidir. Ya yani, an Ahmed, an Şafii, an Malik, an Nafi, an İbn Ömer diye bu şekilde rivayet etmesi. Bak, "kale" dediğinde, "semi'atu" dediğinde, Haddesana na" dediğinde ne vardır? Bir belirginlik var ama "an" dediğinde bu belirginlik yok. Ondan dolayı bu tip hadislere muan'an hadis demişler. Tamam? Şimdi bunu bir kenara koyduk. Önce amm an, an hadisin ne olduğunu öğrendik. Ha. İşte İmam Bukhari diyor ki, biri hadisi mu'an'an bir yolla rivayet ediyorsa yani السَمِعْتُ حَدَّسَنِي قَالَ demeyip de an diyorsa bu ikisinin aynı çağda yaşamasıyla beraber mutlaka karşılaşmış olduklarının bilinmesi gerekir. Ki biz bu hadisi sayg kabul edelim. Çünkü an diyor belki ondan değil, ondan rivayet eden bir başkasından duymuş öyle diyor, olabilir diyor. Bu ihtimalden dolayı İmam Müslüm diyor ki yok, eğer muanen hadisi muhasır olanlar birbirinden rivayet etmişse sorun yoktur diyor. Tamam, o zaman İmam Bukhari ittisaldaki ihtiyat yönünden İmam Müslüm'den daha nedir? Daha iyidir. Bak, hadisin üçüncü şartı olan üçüncü şart olan ittisal konusunda İmam Bukhari, İmam Müslime ne yapılmıştır? Tercih edilmiştir. Anlaşıldı. Birincisi rical yönünden, ikincisi İttisal yönünden. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Üçüncüsüne geçmeden önce şu şöyle bir şey belirteyim inşallah da bu mesela ravinin rivayet ederken hadesena semi'tu qala işte an mesela demesi, en demesi mesela mu an en hadis olan en demesi vesaire bunlar bak bu zikrettiklerimiz hadis ilminde başlı başına bir konudur. Tamam? Ve birbirlerine değerleri de birbirinden farklıdır. Mesela ravinin semî'tu demesi haddesana demesinden örnek haddesana demesi kale demesinden vesaire hadisi daha da ne yapar? Hadisin sıhhatini daha da kuvvetlendirir. Bu bu kitabımızda böyle bir konu gelmeyecek ama inşallah bir sonraki Allah ömrü nasip eder de bir metin okursak inşallah bu konuya değineceğiz orada. Güzel. Birinci, ikinciyi söyledik. Üçüncü tercih yönü ise şudur. İmam Nevi diyor ki, İmam Buhari Müslüme tercih ettiren en özel şey alimlerin Buhari'nin Müslüm'den bu fende daha iyi bir alim olduğu konusunda ittifak etmesidir. Tamam? Aynısını Hafız İbn Hacer de söylüyor. Yani alimler Buhari'nin hadis ilminde çok daha iyi olduğunda ittifak etmişlerdir. Hatta diyor, İmam Kutni dedi ki, "Levle Buhariyü ma raha Müslimun ve" Şayet buca Ça şayet Bukhari olmasaydı Müslüman ne gidebilirdi ne de gelebilirdi. Niye? Çünkü Bukhari Müslüm'ün hadiste şeyhidir. Bukhari Müslümün hadiste şeikidir. Hatta ben dersinde hatırlıyorsan edep e, babını edeple ilgili bir şeyler anlatırken size bir örnek vermişim. Dedim ki İmam Bukhari İmam Müslümü gördüğünde İmam Müslüman İmam Bukhari gördüğünde derdi ki elini öperdi ve derdi ki bırak seni ayağını öpeyim. Yani bırak sen o kadar hani bu hadiste semanın altında yani gök kubbenin altında bu hadiste senden daha bu ilimde senden daha efdal olan hiç kimse yoktu. Hem İmam Müslüm'ün şahadetiyle bu sabittir. Hem de alimlerin ittifakıyla bu sabittir ki İmam Bukhari bu fende İmam Müslüm'den daha iyidir. Hadis ilminde. Öyleyse elbette ki İmam Bukhari İmam Müslüm'e ne yapacaklar? İmam Müslüm'e tercih edecekler. Tamam Lakin Lakin bazı alimler bazı alimler İmam Müslüm'ü İmam Bukhari'ye tercih etmişlerdir. Yani bu e, tarihte bazı alimler demişler ki İmam Bukhari Müslüm'ün sahih, İmam Bukhari'ninkinden daha efdal, daha sahihtir diyenler olmuştur. Ama bu nedir? Bu mercuhtur. Taraftar bulmamış olan bir görüştür. Sadece bazı alimler şu noktaya dikkat çekmişler. Demişler ki teknik yönden yani biraz önce zikrettiğimiz o üç sebep teknik yönden İmam Bukhari İmam Müslüm'den öndedir. Ama siyak ve düzen yönünden İmam Müslüm İmam Bukhari'den daha iyidir, tamam mı? Yani İmam Bukhari'nin İmam Müslüm'den iyi olduğu yönler var. İmam Müslüm'ün de İmam Bukhari'den iyi olduğu bir yön var. O da nedir? Teknik yönden değildir. Yani e, Mustalahul Hadis'te zikredilen rical, adalet, zabl, ittisal bu yönden değil. Farklı bir yönden de İmam Müslüm İmam Bukhari'den iyidir. O da nedir? İmam Müslüm'ün kitabı İmam Bukhari'nin kitabından daha düzenlidir. İmam Müslim hadisleri bir bütün halinde getirir. İmam Buhari ise bir hadisi parçalara böler. Her bapta hadisten istişat yapacağı bölümü zikreder. İmam Müslim ise ne yapar? İmam Müslim hadisi bir bütün olarak ve çok düzenli bir şekilde birbirini tefsir eden, birbirini açıklayan rivayetleri birbirinin peşinden zikrederek, hatta çok o zaman kendi görüşünü de son hadis olarak e, zikredip, babı kapatarak kapatıp yani kitabında bir düzen vardır. Hani hadislerde hem bütün olarak rivayet etmesi hem birbirini açıklayan rivayetleri peş peşe zikretmesi yönünden bir düzen vardır. Hatta hatırlıyorsanız e, sizler arasında mesela hadis kitabı ezberleneceği zaman yani 40 hadis bitip e, hadise geçildiği zaman değil mi? Mesela fıkıh ilmine meyli olanlar bulugul merama başladı ezbere. E, işte davet yönünden meyli olanlar riyaz-ı salihine başladı ve İmam Bukhari ve Müslüm'ü tercih edenler hadis ilmiyle alakalı. O zaman da ben demiştim. Elbette İmam Bukhari çok daha efdaldir. İmam Müslüm'den. Ama ezber yönünden, ezberlenmek istiyorsanız İmam Müslüm'ün sayhini başlayın ezberlemeye. Bittikten sonra İmam Müslüm'de olup, İmam buhari'de olup da İmam Müslüm'de olmayanları bir çalışma yapıp bir araya toplar. Onları da ekstra ne yaparsınız? Ezberlersiniz. Bu şekilde buhari ile Müslüm'ün sayhini birden cem etmiş olursunuz. Ama size faydası ne olur? İmam Müslüm'ün hadisleri bütün rivayet ettiğinden dolayı hadisleri hepsini bir bütün halinde rahat ezberlemiş olursunuz demiştim o zaman da bunda fayda babından zikredelim evet. evet şimdi burada İmam buharinin ve Müslüm ehli sünnet alimleri tarafından eleştiri almışlar mıdır diye bir soru sorsak ki biz konumuzun başla dedik Evet İmam Bukhari'de İmam Müslümde ehli sünnetin alimleri tarafından eleştiri almışlardır Lakin bu eleştiri bakın Burası çok can alıcı bir nokta Bukhari ve Müslümün sahihinin komplesine yönelik yapılan bir eleştiri değildir ya bazı rical üzerinde yani fert olarak rical üzerinde yapılan eleştirilerdir veya uta bazı hadislerin metinleri üzerinde yapılan eleştirilerdir. Yoksa bütün bir kitaba yönelik yöneltilen eleştiri değildir. Bunun önemi nedir? Çünkü bazıları bak falan falan hadis alemi bile İmam Buhari ve Müslüm'ü eleştirmiştir ama sen diyorsun ki İmam Buhari ve Müslüm'ün hadisindeki kitaplarla amel edilmesi vaciptir. Dediği zaman siz şunu bilirseniz bazı alimler Bukhari ve Müslüm'ü bir kitap olarak eleştirmemişlerdir. O eleştiriyi yapan alimler bile bu iki kitabın, Allah'ın kitabından sonra en sayık kitap olduğunda ittifak halindedirler. Sadece mesela geçen derslerimizde de söylemiştim. İnşallah bir sonraki kitapta yani bu kitapta yok böyle bir şey. Mesela müftedi' ravi'den hadis rivayeti var. İmam Bukhari ve Müslüm'de bazı raviler var, bazıları bunların müftedi' olduğuna inanmış ve İmam Bukhari ve Müslüm'ü bu konuda eleştirmiş. Mesela bu tip eleştiriler var. Tamam. Bu tip neler var? Bu tip eleştiriler var. Ee, yoksa bir, genel bir eleştirine değildir? ehl alimleri tarafından söz konusu değildir. Şimdi bu yapılan eleştiriler de mesela diyelim İmam Dara Kutni'nin yaklaşık olarak eleştirmiş olduğu bazı hadisler var İmam Bukhari'de. Lakin bakın buraya dikkat edin ha. İmam Dara Kutni bu hadislerle amel edilmesin diye değil ha. İmam Dara yaptığı eleştiri İmam Bukhari'nin şart koştuğu kadar bazı hadislerde sıhhat şartlarını yerine getirmediği noktasında onu eleştirmiştir. Yani biz dedik ya mesela İmam Bukhari diyelim diyor ki ''An muan'an hadiste muasara'' yani aynı dönemde yaşamak yetmez. Aynı zamanda ''lika'' yani karşılaşmaları da nedir? ''Şarttır'' diyor. Diyelim İmam Darakutni bir hadisi ele almış. Demiş ki bak bu hadiste sen diyelim örnek veriyorum. En muan'an olan bir hadiste lika yok ama sen sanki lika varmış gibi davranmışsın. E olmasa da bu hadis sahih zaten normalde. Tamam Yani bu hadis zayıftır, amel edilmesin diye değil. Ya. Sen koşmuş olduğun şartlara bazı yerlerde bağlı kalmadın şeklinde bir eleştiri var alimler tarafından. Eleştirinin geneli bu yöndedir. E bu da zaten normaldir. Zaten hiç kimse Bukhar ile Müslüm'ün hatadan beri olduğunu, hata yapmayacağını, masum olduğunu kimse iddia etmemiş zaten. Tamam Bunlara yönelik alimlerin vermiş oldukları cevaplar var. Mesela bunların en belirgin olanı biliyorsunuz İmam Bukhari ile Müslümün bazı şeyhleri var. Bu şeyhlerin içerisinde en meşhur şeyhler Bukhari'nin Fethülbari'dir. Hafız İbni Hacer Erskalan'ın yazmış olduğu. İmam Müslüm'ün ise El-Minhaş'tır. İmam Nebevi'nin yazmış olduğu. İmam Fethülbari'de Hafız İbn Hacer, Fethülbari'nin girişinde yaklaşık bir cilt mukaddime vardır Hedyus diye. Orada bunlara e, cevap vermiştir. Yani bu İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadislere yöneltilen bazı eleştirilere cevap vermiştir. Tafsil Nasıl cevap vermiştir? İmam Hafız İbni Hacer diyor ki onun söylediğini aktaralım inşallah. Diyor ki İmam Bukhari eleştirilen eleştirenlere yani rivayet ettiği bazı hadisleri eleştirenlere iki yönlü cevap veririz diyor. Bir icmali bir tafsili. Tamam? Yani bir genel cevap veririz bir de tafsiratlı tek tek eleştirilere cevap veririz eleştirilere genel olarak verilen cevabımız nedir? Eleştirenlerin de ittifakıyla İmam Bukhari onlardan da onu eleştirenlerden de bu fende daha âlimdir. Öyle mi? Yani mesela İmam Darahutni İmam Bukhari'yi eleştirmiş. Herkesin ittifakıyla İmam Bukhari İmam Darakutni'den nedir? Daha iyidir bu fende. Bu fende daha iyi olanın sözü bu fende ondan derece olarak düşük olan insana nedir? Düşük olan insana mukaddemdir, önüne geçirilir. Öyle değil mi? İkincisi ise tek tek işte bu eleştirilen rivayetlere ee, İmam ee, Hafız İbn Hacer el Asqalani bunlara ne yapmıştır? Bunlara cevap vermiştir. Evet. Şimdi inşallah burada duralım çünkü biraz daha uzun sürecek e, anlatacağımız ders. Ondan dolayı burada e, duralım ve bir kaldığımız derste inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Evet, buraya kadar olan kısımda İmam Bukhari ve Müslimete alluk eden yaklaşık bazı meseleleri gördük. Şimdi inşallah... E, bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve evet. ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.